Söz Küçüğün programına hoş geldiniz. E, şi, bugünkü programımızı Van'da çekiyoruz. Aslında Van Devlet Tiyatrosu'ndayız şu an. Özlem Hanım'la beraberiz. Üç günde onlarla birlikteydik. E, burada bir şenlik var. Aslında onun hakkında konuşacağız. Ama ilk önce Özlem Hanım'ı tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. E, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben e, İzmir doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdim. Ardından 97 yılında Van Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladım. 9 senelik ee, Van sürecinden sonra da e, 2005'te Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum. Hala Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Evet ama buradasınız şimdi Van, Şenlik dolayısıyla. Değil? Evet Şenliği e, 2000 yılında ilk gerçekleşen Şenliği Murat Tangal arkadaşımla beraber organize etmiştim. Deprem sonrası yeni bir proje daha verdim. E, zaten 10 yıldır devam ediyordu ama 11.si ve deprem sonrasında çok daha büyük, çok daha içeriği güçlü bir... Ee, şenlik organizasyonu gerçekleştirmek istedim. Ve bunun için Van'a geldim. Şimdi şenliğin genel koordinatörüyüm. Evet. İyi ki olmuş. Çünkü aslında bu yılın olması, bu yıl olması da şenliğin çok daha önemli. Çünkü evet. burada çocuklarla da biz her seferinde konuştuğumuzda çok mutlular. Evet. Peki bu şenlikte neler var, neler oldu, neler olacak? Çünkü devam edecek şenlik. Biraz evet. program hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Ee, bizim sloganımız her okul bir tiyatro. Her yıl Akdama Çocuk ve Gençlik Tiyatroları şenliği için her okulda oyun çalışıp o okulların oyunlarının şenlik kapsamında sahneye çıkmasıyla ilgili bir da aslında sadece yaptığımız. Ama bu yıl bir binada dört tane okulun eğitim görmesi söz konusu olduğu için prova mekanının kısıtlı olması, öğrenci sayısının kısıtlı olması nedeniyle sekiz tane pilot okul seçtik oyun çalışmak Hı -hı. için. Bunun dışında da atölyeler organize ettik. Bu atölyelerden bazılarını sayayım, hatta hepsini sayayım. Ee, resim terapisi, hı hı. E, gündem çocuk ve çocuğa ile hem oyun terapisi hem de medya eğitimi atölyesi, Ebru Karayla gölge oyun atölyesi, e, ahşap çerçeve kukla tiyatrosunun gerçekleştireceği kukla yapım ve oynatma atölyesi. Aynı zamanda kukla oyunlarını izleyebilecekler ve gölge oyunu da seyredebilecekler ki hacivat karagözü evet. e, arkadaşlar izlediler ilk kez tecrübe ettiler hacivat karagözü evet. e, izlemeyi e, çok keyif almış çocuklar müthiş müthiş müthiş bir coşku var bu sene atölyelere de talep çok yüksek. Hı -hı. Ee, umduğumdan çok daha büyük bir katılım var. Hı -hı. Yetemiyoruz hatta yani. Evet bu aslında için iyi bir şey oldu. Gerçekten bir şenlik havası oluştu Hı -hı. aslında. Aynen. Orada. Bir de fotoğraf sergimiz var. Evet. Ee, depremin e, ardından 3 hafta sonra e, bir öğretmen arkadaşımız Demet Önal e, çadır kentlerden birinde fotoğraf atölyesi gerçekleştirdi. Bu fotoğraf atölyesinde e, çocuklar 10 gün boyunca fotoğraf çektiler. O... E, çalışmanın ürünlerini şu anda fuayemizde sergilemekteyiz. Evet. Az önce şeyden bahsettiniz, çocuklarla gidip tiyatro çalışıyoruz diye. Biraz o çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Hani on hangi okullar nasıl gidiyor? Hı -hı. Biraz biliyorum ben ama Hı -hı. dinleyicilerimizin de duyması adına. Tabii. Şimdi sanatçı arkadaşlarımız bu bahsettiğim yedi okulda, sekizinci okul kendisi çalıştı ama yedi okulda bizim baş dramaturgumuzla birlikte seçtiğimiz özel oyunları devlet tiyatrosunun herhangi bir oyununu sahnelermişçesine yani profesyonel bir oyun nasıl sahneleniyorsa çocuk oyuncularımızı biz devlet tiyatrosu oyuncusu kabul ederek sanatçılarımızın yönetmenliğinde çalışmış olduk. Prodüksiyon anlamında da güçlü oyunlar Hı -hı, oldu bunlar. Evet. Hem Ankara devlet tiyatroları genel müdürlüğünün Ankara'daki atölyelerinden ve ambarlarından faydalandık. Yeni dekorlar evet. da yaptırdık. Oradaki hı hı. daha önce kullanılmış dekorları da kullandık. Özel kostümler diktirdik arkadaşlarımıza. Yani Devlet Tiyatrosu oyunu nasıl çıkarsa bu okullarla sanatçıların yönetmenliğinde özel bir atölye çalışması yapmış olduk derinlikli bir tiyatro atölyesinden de geçmiş oldu arkadaşlar. Evet çok güzel olmuş çünkü şey aslında şey biz de hani hem Gündem Çocuk Derneği hem Çocuk Çalışma Birimi olarak buradaydık ve aslında çocukların böyle kendilerini ifade edebilecekleri bu tür alanların olması onlar için çok önemli. Zaten çocukların tüm hayatı boyunca bu çok önemli ve en hakları aslında böyle Hı -hı. bir alan açmak sanatla içe olmakla Hı -hı. şu an daha da bir şey çünkü hani bir yandan eğitim onları çok burada bir 6 gün okul Hı -hı. Var. Ve böyle şeyler aslında onların nefes alma ve hani daha da rahatlama halleri var. Bir yanda hani depremden sonra da aslında onlar için bu çok iyi geliyor. Başka birileriyle tanışmak ve başka türlü bir sosyalleşme alanı. O yüzden de şenlik de ve hani ayrıca tiyatro çalışmak da çok keyifli. Biz gerçi çok burada kalıp izleyemeyeceğiz ama önümüzdeki hafta değil mi tiyatroları oynayacak mı bu arkadaşlar? Şimdi birinden itibaren okullarımız oynamaya başlıyor. E, iki tane köy ilkokulu evet. oyun çalıştı. Gülpınar ve Canik ilköğretim okulu. E, i̇ki tane lisemiz var. Hı hı. Vali Haydar Bey Lisesi ve e, Kız Meslek Lisesi. Bunun dışında Fevzi Geyik ilköğretim okulu var. İki tane anaokulu var. Atatürk Anaokulu ve Zübeyne Anaokulu. Onların hepsinin matine suarı oyunları var önümüzdeki hafta. Evet. Çok heyecanlılar. Yarın son genel provalarını yapacaklar. Oyun düzeni alacaklar. Hı hı. Kostümleriyle, dekorlarıyla ardından da oyunlar oynayacaklar. Aynı zamanda devlet tiyatrosunun değişik bölgelerinden oyunlarla da destekledik. Hı hı. Şenliğimiz çok güzel oyunlar gelecek. Evet. Pay Sokağı, Bremen mızıkacıları gibi. Değil çok güzel. değerli oyunlar gelecek. Şey e, de güzel. Hani bu aslında e, Açık Radyo de aslında de söylemiş olalım. Hani özellikle bu e, sanatçı arkadaşlarınızdan Zeynep Hanım'la dün akşam konuştuğumuzda şeyi gördük. hani e, Okullardaki, o çocuklardaki aslında o yetenek ve şeyi müthiş. müthiş. O yüzden çok da kalmak istedik Belki şey diye düşündük yani Keşke bir şekilde İstanbul'da bir organizasyon olsa Ve dahil edebilsek onları Ve hani onların içinde böyle bir istiyoruz. deneyimleri olsa evet. diye. Belki hani öyle bir işbirliği Belki dinleyicilerimizden de olur <gülüyor> <ki, tabii ki, gülüyor> Ne güzel olur İstanbul'a davet ederiz andakileri. Sizin başka eklemek istediğiniz şenlik hakkında Ya da söylemek istedikleriniz ee, 6 Mayıs'ta uçurtma şenliğimiz var 500 tane uçurtmayı havalandıracağız arkadaşlarımızla birlikte ve Clown World İstanbul e, isimli bir e, palyaço grubu geliyor. Onlar e, yaptıkları animasyonlarla terapi amaçlı bir takım e, şeylerde bulunuyorlar, eylemlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla onlar da çocuklarla buluşacak. Biz bütün Vanlı kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bekliyoruz o uçurtma şenliğini ve her zaman e, çocukla sanatın buluşmasına e, herkesin her vatandaşın her insanın e, mutlaka destek vermesini evet. umuyoruz. Biz de Küçüm programı olarak bir çocuk hakları programı olarak gerçekten aslında bunun çocukların haklarından biri olduğunu da hatırlatalım ve hani gerçekten hem sanatçılara hem ailelere hem büyüklerin hepsine de aslında böyle sanatla iç içe bir çocukluk yaratmaları için Evet. Destek bekleyelim. Evet. <gülüyor> Değil mi? Tamam o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Ayrıca biz e, de çok teşekkür ederiz. Çok güzel e, üç gün geçirdik burada. Biz teşekkür <gülüyor> <Çok> ederiz. Harikaydınız. <gülüyor> Muhteşem çalışmalar gerçekleştirdiniz. Her zaman iş birliğimizin devam edeceğini tamam. ömüyorum ben çok de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ah güzeli kaçırsa Ah güzeli kaçırsa I'm Merhabalar. Ee, Biz Söz Günç'ün programına daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ee, bu hafta e, yetişkin ekipten ben Cem'in sesini duyuyorsunuz. Aslında e, Deniz de gelecekti e, çocuk olan ekibimizden. Ancak e, kendisi e, malum bir Mayıs dolayısıyla yolların kapanması sebebiyle trafiğe takıldı. Belki programın ilerleyen e, dakikalarında bize e, kendisi katılabilir. Ee, programın başında e, Ak Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinden bir kayıt dinlediniz Aslında ee, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışma Birimindeki e, Gözde arkadaşımız e, Van'daydı ve kendisi Oradaki bir şenliği e, bize aktardı Ve e, Kayıt aldı e, Şimdi de aslında e, Tekrar e, Gözde'ye bağlanıyoruz Ve kendisi yine Van'da e, Kendisiyle e, Gündem Çocuk ve Çocuk Çalışmaları Biriminin bir projesi olan e, Çocuklar anayasa, anayasa Yapıyor projesini konuşacağız. E, Gözde hattı mısın? E, merhaba, e, Gözde yeni <gülüyor> Şu anda hattayım. Şu anda meclisteyiz biz, ee, o yüzden gözün küçük bir, bir şey hazırla, toparlaması gerekiyor. Ben e, yardımcı olacağım gündem Çocuk Derneği ve çocuğu adına. Merhaba, Emrah sensin galiba. Evet evet benim ya, kusura bakma duyurum. <gülüyor> yok yok sorun değil. Ee, aslında ilk başta bu projeyi e, kısaca bir alalım senden. Ee, sonra da tamam. sanırım genç arkadaşlarımız da e, bir şeyler konuşmak evet, isteyecekler. Evet yanımda heyecanla da bekliyorlar zaten. Hı -hı. E, yani bir, bir, hepimiz biliyoruz uzun süredir e, Türkiye yeni bir anayasa hazırlığı sürecinde ve bu süreç içerisinde de e, anayasa komisyonu e, çok önemli bir çalışma başlattı aslında. E, tüm toplumun görüşlerini almaya yönelik e, bir zaman verdi bunu yazılı görüş olarak veya işte e, e, heyet olarak kabul edilerek bir şekilde yaptı. Bugün en son gün e, görüş almayla ilgili ve en son e, görüş alınan grupta e, çocuklar oldu. Yaklaşık 200 e, çocukla yapılan bir çalışmaya içerisinde o çalışmaya katılan arkadaşlardan da vardı Anayasa ve anayasam çalışması içinde aslında bu çalışmanın ana noktası da e, hani hepimizin bir arada yaşamasına yönelik temel ilkeler temel e, yunergiler ne olabilir diye oluşturulan bir atölye çalışması oldu bu süreç içerisinde hani birlikte yaşamayla ilgili ilkeler belirlenirken ...tam günlük yaşanmamıza dair dokunan sorunların e, çözümüne yönelikti birçok öneri oluşturuldu. Eğitim, barınma hakkı, çevre olsun, özel hayatın gizliği olsun. E, ve bu konuların tabii çocukların kendi gözleriyle, e, kendi e, bakış açılarıyla dillendirmeleri çok önemliydi. Buna aracı olmak için yapılan bir süreçti bu. Bugün de işte biraz evvel görüşmeden çıktık. Görüşmede e, iki e, üyemiz vardı... Onlar da çok ilgiyle şey, dinlediler, notları aldılar. yazılı olarak da ulaştırdık. Ana raporu da ulaştıracağız. Şimdi istersen benim yanımda görüşmeye katılan genç arkadaşlar var. Belki onları Tabii istersen, Emrah ama. bunu mutlulukla isterim aslında. Ama öncesinde belki dinleyicilerimiz de bu rapora ulaşmak isterler internet üzerinden. Veya şimdi aslında arkadaşlarımız bize kendi ifadeleriyle anlatacaklar anayasa. Ee, süreciyle ilgili düşündüklerini ancak e, belki internette e, yine Tabii, dinleyicilerimizin e, uğraşabileceği bir, bir adres. Blogumuz var, bir blogumuz var bununla ilgili. Hem Hı -hı. yapılan e, atölye çalışmalarını takip edilebileceği hem de çocukların görüşlerinin e, görülebileceği bir blog var. Çocuklar Anayasa Yapıyor blog pardon. Çocuklar Anayasa Yapıyor blogspot.com e, oradan da takip edilebilir. Tamam teşekkür ederiz Emre Sağ ol tamam. verdiğim bilgiler için. Tamam ben bu durumda e, yanımda şu anda beş arkadaşım var. Kısaca onlar da e, heyecanla bekliyorlar. Kısaca veriyorum. Kardelen'den başlıyorum. Oldu mu? Tamam. Hoşçakal. Alo. Alo merhaba Kardelen. Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, nasıl geçti bu atölye süreci? Biraz anlatmak ister misin bize? Neler yaptınız? Tabii çok heyecanlıydı. Çok güzel geçti. Evet. Söyledik her, yani ne istediğimizi, anayasa nasıl olmalı, her şeyi söyledik. Şimdi değerlendir değerlendiklerine inanacağım, inanıyorum yani. Hı hı. Peki sen anayasa hakkında ne düşünüyorsun? Ee, böyle anayasanın içinde olmasını istediğin şeyler var mıydı? Bize bir ta birkaç tane söylemek ister misin? Tabii. Bana gibi bence anayasa e, ufak çocukların evlendirilmemesi, e, hiçbir kimseye tc kimlik numarası sorulmaması... Çünkü herkesin özel bir durumları olabiliyor. Hı hı. O yüzden teyzeye kimlik numarasına girip insanın her bir şeyini öğrenebiliyorlar. O yüzden hiç kimsenin teyzeye kimlik numarası sorulmamalı, ufak çocukların evlendirilmemeleri, şiddet, ufak çocuklara şiddet uygulanmamalı. Öğretmenler, anne, baba, hiçbir kimse. Hı hı. Bu kadar. Teşekkürler Kardelen. Umarım bu isteklerin yeni anayasada yer bulur. Ben İnşallah. bu konuda bir inanç içerisindeyim. Umarım öyle olur. Peki yanındaki İnşallah. arkadaşlarla konuşalım o zaman. Teşekkür ediyorum Tabii. sana. Tabii. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyorum ben? Ben Ankara Dükkan Vadim'den Özge. Merhaba Özge. Özge Yıldız. Merhaba. Hoş Merhaba. geldin programımıza. Ee, ne düşünüyorsun bu e, anayasa süreci ile ilgili e, neler yazdın var mı belirttiğin fikirler? Yani anayasa ile ilgili biz e, ilk önce barınma ile ilgili bizim sorunumuz var barın yani yeni anayasa yaparken inşallah bizim de e, yazdıklarımız dikkat edilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, yani barınma tüm ülkede ya yani kentsel dönüşümler şey yaptım e, sonuçlansın yani bir an önce hı hı. E, herkesin şeyleri, duyguları alınarak, herkesin işte şeyleri alınarak, izin alınarak herkesin gönlü olarak yapılsın diyorum. Hı hı. Kentsel dönüşümler. İkincisi de, yani bu 4 art 4 için daha düzgün bir eğitim sistemi yapabilirler diye düşünüyorum. Yani herkesin ulaşım hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı daha yer alsın. Herkesin gönlü olabilecek bir anayasa yapılsın diyorum ben. Peki ee, Öz kadar. Özge ben sana bir şey de sormak istiyorum ee, Normalde anayasa süreçlerinde çok fazla e, küçüklerin ve çocukların fikirleri alınmaz ya öyle de bir şey Değil var evet. Şimdi evet. sizin fikriniz alındı kendinizi nasıl hissettiniz aslında Yani e, çok heyecanlandık e, çünkü bizim de fikrimiz alındı yani hani yani hiç anlatılmaz bir şey. Hı hı. Ee, i̇lk defa milletvekilleriyle konuştuk karşılıklı olarak. Ya bu çok ilk önce çok önemli bir şey hı hı. diyorum. Yani inşallah bizim de şeylerimiz katılarımız olur. İnşallah olur. Peki i̇nşallah. E, teşekkür ederiz Özge verdiğin röportaj için. Rica ederim. Ben e, Umut sana veriyorum. Bikman Vatina. Tamam. Günler. Alo. Alo merhaba Umutcan. Merhaba. Nasılsın? İyi hissediyor musun i̇yiyim kendini olsun. orada? Evet. Ben de iyiyim sağ ol. Ee, sizin Hı -hı. gibi e, genç sesleri radyomuza konuk ettik. Daha iyi olduk açıkçası. Ee, ha, evet. Neler yaptınız e, atölyelerde? Ya, şimdi, bir şey e, biraz anlatmak e, ister misin? E, aslında ilk önce gündem e, çocuğun bir tane bu buluşma açısından hani herkesin gelmesi açısından bir e, nasıl diyeyim, parti yaptılar. Biz Hı -hı. orada tanıştık. Ondan sonra işte barınma büromuza geldiler. Orada birkaç e, parça bir şey yaptık. Ondan sonra işte bu onların Gündem Çocuk dergisiyle ilgili işte bugün meclise getirdiler bizi. Orada konuştuk. İyi geçti. İşte durumlarımızı anlattık. Bu mesela bizim Zikman Vadisi'nde yıkımların mesela oluşu işte 6 sene boyunca dayandık dayandık işte. Şimdi gelip yıkıyorlar mesela. Ondan sonra yani yani Okumamız mesela çok zor oluyor. Hani yıkma hmm. geldikleri için çok şey oluyor. İşte bunlar anlattık. Ee, baş işte mesela şeyler bu istediğimiz anayasada istediğimiz şeyleri anlattık. Mesela işte ormanların yok edilmemesi, barınma hakkı olan yani barınma yerlerinin yıkılmaması gibisinden hayvanlara zarar verilmemesi açısından. Ondan zaman işte daha çok biz stigma madiler olarak bu evlerimiz, evlerimizin yıkılmaması üstünde durduk. Ondan sonra işte e, evlerimizin yıkım olması bizi dışarıda bırakmamaları. Ondan sonra biz 6 sene dayandık. Şimdi hani e, gelip de bir an yıkıp bizi dışarıda bırakmamaları için konuştuk. Hı hı. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum size. Yani teşekkür ederim Ve e, Mertcan arkadaşıma veriyorum. Teşekkürler sağ ol. Alo. Alo merhaba Mertcan. Merhaba. Ee, nasıl geçti senin için atölyeler? Neler yaptınız? Efendim? Atölyeler sizin için nasıl geçti? Neler yaptınız? İyi geçti. Konuştuk. Düyüklerimiz bizi dinledi. Hı hı. Peki anayasa sence önemli mi? Bu konuda biraz konuşmak ister misin? Ee... Ee, şey, ormanlarımızın e, kesilmemesini, e, araba ölçü o şey hayvanlarının e, rahatsız ettiği, ormanlarımıza kötü zarar verdi. O sensiz kaldığımız diye söylemiştim. Hı hı. Senin de taleplerin bunlar oldu sanırım. Efendim? Senin de taleplerin bunlar oldu sanırım. anayasa evet. Yeni anayasa ile ilgili. Evet şey, şey, bizi dinlediler. Bu kadar. Ee, <gülüyor> Peki, eğlenceli geçmiş sanırım senin için değil mi? Evet, çok eğlenceli geçmiş. Hı, bir sürü yeni kişiyle tanıştın, onların fikirlerini öğrendin. Evet. Peki e, güzel bir şey mi sence? E, ben, se senin güzel. fikrinin alınması ve hani e, belki de senin fikrinle bir anayası oluşacak ileride. Yakında onu okuyacağız belki de biz de. Evet. Bence güzel bir şey. Hmm, evet. Peki tamam. E, başka konuşmak isteyen arkadaşın var mı? E, Emre'ye yolduk. Arkadaşınızla Tamam. Emre'yle görüşelim şimdi. Alo. Alo merhaba Emre nasılsın? İyi siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Ee, neler Senin taleplerin neler anayasa ile ilgili Atölyelerde ee, konuşmuşsunuzdur Büyük ihtimalle evet. ee, Evlerimizin hı hı. Evet, o Öyle şeylerden bahsettim hı hı. Ee, Dışarıda kalmama şeyleri İşte Öyle Anlıyorum Peki ee, Sence ee, Anayasa ee, konusunda Çocukların fikirlerinin alınması iyi bir şey mi Evet iyi bir şey Peki e, Anayasaya katkınızın olacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum İyi, tamam. tamam umarım e, Gerçekten de bu ver, yaptığınız talepler e, bulunduğunuz talepler e, Dikkate alınır Ben de öyle düşünüyorum e, Var mı başka konuşmak isteyen arkadaşın? E, başka konuşmak istediğim arkadaşım yok Yok mu? Tamam peki evet. Teşekkürler programımıza konuk olduğun için e, Bir kişi var da Tamam, onu da konuşalım. Alo, merhaba. Merhaba. Cem merhaba, ben Gözde. <gülüyor> merhaba Gözde. Bana bağlanamadınız az önce de, o yüzden <gülüyor> evet. e, kapanışa ben böyle bir dahil olayım istedim. Senin Seni yeni Emre'ye bağlandık, ben de orada güzel evet. güzel bir e, fake yedim. Zaten evet, çok az bir oldu. zamanımız kalmış. Tamam. E, son olarak senin de söylemek istediğin bir şeyler varsa belki onları alabiliriz. E, ya aslında şöyle e, son toplantıydı bugün görüş süresi bitti biliyorsunuz ki 30 Nisan'da ve son toplantıyı bizlerle yaptılar e, genelde çocuklar e, az önce ifadeler neler olduklarını ama hmm. çalışma devam ediyor ve bir rapor yayınlanacak e, önümüzdeki 10 gün içinde o yüzden blogumuzu takip etmelerini e, istiyoruz çünkü çalışmalar devam ediyor ve çocukların görüşlerinin derlendiği çünkü yaklaşık 200 çocukla görüş alındı onların derlendiği bir rapor olacak burada sadece 5 e, çocukla görüşebildik ama Buraya geldik, altı çocuksa ama daha fazla aslında çocuğun görüşünün olduğu bir rapor sunacağız. Hı hı. Peki blok sesini tekrar bir tekrar alabilirsek senden? Tabii ki söyleyeyim. Ee, çocuklar anayasa yapıyor. Nokta bloxspot.com. Teşekkür ederiz Gözde. Tamam. Bir tekrar ben teşekkür benim için. Teşekkür ediyorum. Ee, çocuklara selam söyle, çok da teşekkür et benim için. Tamam. Ee, teşekkür ediyoruz. Bu haftaki Sözküçün programımızda. Ee... Bu kadardı. Ee, Sizde Söz Küçüğün e, programınızla ilgili e, yorumlarınız için Söz Küçüğün e, internet adresine yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, Açık Radyo'nun 35. yayın döneminde e, Söz Küçüğünde geçen hafta biliyorsunuz 200. 200. programı e, çekti ve e, bundan sonra da yeni yayın döneminde devam edeceğiz zaten e, programlarımızı çekmeye. Ee, gelecek programlarda görüşmek üzere hoşçakalın. Söz küçün. Bir çocuk hakları programı.